Kehip suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla katından gelecek şiddetli azaba karşı inkarcıları uyarmak, iyi işler yapan müminlere içinde ebedi kalacakları güzel ödül yani cennet olduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri de korkutmak için doğru bir kelam olarak içerisine hiçbir eğrilik koymadığı kitabı kuluna yani Muhammed'e indiren Allah'a hamdolsun. Onların da atalarının da bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne de büyüktür, ne çirkindir. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Bu söze yani Kur'an'a inanmıyorlar diye arkalarından üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Biz insanların hangisinin daha güzel işler yapacağını deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi ona ait bir süs yaptık. Biz mutlaka onun üzerindeki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece Kehf ve Rakim halkının durumlarını mı şaşırtıcı buldun? Hani o gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından merhamet ver ve bize şu durumumuzdan bir çıkış yolu hazırla demişlerdi. Biz de senelerce o mağarada onların kulaklarına perdeye yerleştirmiş, onları uykuya daldırmıştık. Sonra da iki taraftan yani Ashab-ı Kehf ile karşıtlarından Mağarada kaldıkları uzun süreyi hangisinin daha iyi hesap edebileceğini bildirip ortaya çıkaralım diye onları uyandırmıştık. Biz sana onların haberini bir amaç için anlatıyoruz. Şüphesiz ki onlar Rablerine inanıp güvenmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetini arttırmıştık. Onların kalplerini sağlam kılmıştık. Hani onlar ayağa kalkarak şöyle demişlerdi. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onun peşi sıra hiçbir ilaha asla yalvarmayacağız Zira o takdirde şüphesiz ki saçma konuşmuş oluruz Şu bizim kavmimiz onun peşi sıra ilahlar edindiler Bunlar apaçık bir delil getirseler ya Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki? İçlerinden biri şöyle demişti Madem siz onlardan ve Allah'tan başka tapmakta olduklarından uzaklaştınız mağara sığının ki Rabbiniz size merhametinden yaysın ve işinizde sizin için kolaylık sağlasın Orada bulunsaydın onlar mağaranın geniş bir yerindeyken Güneşi doğduğunda mağaranın sağına yönelirken Batarken de sol taraftan onlara vurmadan geçerken görürdün İşte bu Allah'ın delillerindendir Allah kime hidayet ederse işte o doğru yola ulaştırılmıştır Kimi de saptırırsa yani sapkınlığını onaylarsa Artık ona yol gösterecek herhangi bir dost asla bulamazsın Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmıştı. Onları görüp bilseydin dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı. Onları uyuttuğumuz gibi durumlarını birbirlerine sormaları için aynı şekilde kendilerini uyandırmıştık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız demişti. Kimileri bir gün veya günün bir parçası kadar demiş. Kimileri de Rabbiniz kaldığınız süreyi daha iyi bilendir cevabını vermişti. Sonra da şöyle demişlerdi. İçinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temiz ise ondan rızık getirsin. Ayrıca nazik yani dikkatli davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Şüphesiz ki onlar... Sizden haberdar olurlarsa sizi taşlayıp kovarlar veya sizi kendi dinlerine çevirirler ki o zaman da asla kurtulamazsınız. Böylece insanları onlardan haberdar etmiştik ki Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu ve o son saatte şüphe olmadığını bilsinler. Hani aralarında onların durumunu tartışıyor ve şöyle diyorlardı. Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları çok iyi bilendir. Onların durumunu bilenler ise biz elbette onların üzerlerine bir mescit yapacağız demişlerdi. Bazıları gayba taş atarak yani tahmin yürüterek onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir derler. Bazıları onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir derler. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim gayet iyi bilendir. Onları sadece az kişi bilirdi. Öyleyse onlar hakkında delillerin apaçık olması dışında herhangi bir tartışmaya girme ve onlar hakkında konuşan kişilerin hiçbirinden soru sorma. Hiçbir şey için sakın bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olana ulaştırır de. Bazıları şöyle diyor. Onlar mağaralarında 300 sene kalmış ve dokuz senede buna ilave etmişlerdi De ki onların ne kadar kaldıklarını Allah gayet iyi bilendir Göklerin ve yerin gizli bilgisi yalnızca ona aittir Onun görmesi de duyması da ne muhteşemdir İnsanların ondan başka herhangi bir dostu yoktur O kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmez Rabbinin kitabından sana vahyedileni tilavet et Okuyup aktar Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur Ondan başka hiçbir sığınak da asla bulamazsın. Onun rızasını isteyerek Rablerine sabah akşam dua edenlerle birlikte olmaya devam et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Arzusuna uymuş ve işi gücü aşırılık olduğu için kalbini bizi hatırlamaktan habersiz kıldığımız kimseye boyun eğme. De ki, hak gerçek Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki ateşten duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Yardım dileyecek olsalar erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile kendilerine yardım edilir. Ne fena bir içecektir o ve ne kötü bir kalma yeridir orası. İman edip iyi işler yapanlar bilmelidir ki biz güzel iş yapanların ödülünü boşa çıkarmayacağız. İşte onlara... ''Altlarından ırmaklar akan durmaya değer cennetler vardır. Onlar orada koltuklara kurularak altın bileziklerle süslenip bezenecekler. İnce ve kalın ipekli kumaştan yeşil elbiseler giyeceklerdir. Ne güzel karşılıktır o ve ne güzel kalma yeridir orası.'' Onlara şu iki adamı örnek ver. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de çevresini hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler yetiştirmiştik. O iki bağda da yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de nehir fışkırtmıştı. Bu kişinin bolca ürünü vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona şöyle demişti. Ben servetçe senden daha zenginim. Nüfus bakımından da senden daha güçlüyüm. Bu şımarık kişi kendisine haksızlık ederek bağına girmiş ve şöyle demişti. Bağımın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. O son saatin gerçekleşeceğini de sanmıyorum. Rabbime döndürülürsem orada bundan daha hayırlı bir karşılık mutlaka bulacağım. Onunla konuşan diğer arkadaşı ona şöyle demişti. Seni topraktan sonra nütfeden yani zigottan yaratan daha sonra seni bir erkek yani insan biçimine sokan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah'tır, Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bahçene girdiğinde maşallah kuvvet yalnızca Allah'a aittir deseydin ya. Malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan şunu bil ki belki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. Senin bahçene gökten yıldırımlar gönderir ve kupkuru bir toprak haline gelir. Veya bahçenin suyu dibe çekilir de onu isteyip elde etmeye asla güç yetiremezsin O şımarık kişinin serveti kuşatılmış yok edilmişti Böylece çardakları üzerine yıkılmış halde Bahçesiyle ilgili yaptığı harcamalar yüzünden ellerini ovuşturarak şöyle diyordu Ah eyvah keşke Rabbime kimseyi ortak koşmamış olsaydım Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri de yoktu Kendi kendini de kurtaracak güçte de değildi işte burada yardım ve dostluk gerçek olan Allah'a aittir O sevap bakımından hayırlı olandır Son bakımından da hayırlı olandır Onlara şunu da örnek ver Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki Yerin bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine karışmış Sonunda rüzgarların savurduğu çer çöp haline gelmiştir Allah her şey üzerinde güç sahibidir Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür İyi işlerden oluşan kalıcı faaliyetler hem ödül bakımından hayırlı olandır, hem de ümit beslenmesi Rabbinin katında hayırlı olandır. Dağları yürüteceğimiz gün yeryüzünü çıplak, dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları mahşerde toplayacağız. Hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılacak ve kendilerine şöyle denecektir. Şüphesiz ki sizi ilk yarattığımız şekilde bize geldiniz. Aslında sizin için böyle bir buluşmayı asla gerçekleştiremeyeceğimizi sanmıştınız. Kitap yani amel defteri ortaya konulacaktır. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmakta olduklarını göreceksin. Onlar, ah vay halimize bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş diyecekler. Yaptıklarını karşılarında hazır bulacaklardır. Rabbin, Kimseye haksızlık etmeyecektir. Hani meleklere Adem için Allah'a secde edin demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç. Zaten o cinlerdendi ve Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Şimdi siz benim peşim sıra onu ve onun soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişimdir. Ben onları yani iblisi ve soyunu göklerin ve yerin yaratılışına da Kendilerinin yaratılışına da şahit tutmadım. Ben yoldan çıkanları yardımcı edinecek değilim. O gün Allah kafirlere benim ortaklarım olduğunu sandıklarınızı çağırın diyecek. Onlar da kendilerini çağırmış fakat ortakları onlara cevap verememiş olacaklardır. Biz onların arasına uçurum koyacağız. Suçlular ateşi görür görmez orayı boylayacaklarını iyice anlamış olacaklardır. Ondan kaçış yani kurtuluş yolu da bulamayacaklardır. Yemin olsun ki bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği sayıp dökmüşüzdür. Nankör insan tartışmaya en çok düşkün olandır. Kendilerine rehber geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, öncekilere uygulanan kanunun kendilerine de gelmesini veya azabın önlerine bir an önce getirilmesini beklemekten başka bir şey değildir. Biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise gerçeği batılla yani uydurma şeylerle gidermek için onun uğruna mücadele ederler. Onlar ayetlerimle ve uyarıldıkları azapla alay etmişlerdir. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlara sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptıklarını unutanlardan daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki o Kur'an'ı anlamaları konusunda biz onların kalplerine perdeler, kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları doğru yola çağırsan da, asla doğru yola gelmeyeceklerdir. Senin çok bağışlayan Rabbin merhamet sahibidir. Yaptıkları yüzünden onları hemen sorumlu tutacak olsaydı, onlara azabı çabucak verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belirli bir süre vardır ki, ondan başka bir sığınak asla bulamayacaklardır. İşte haksızlık ettikleri zaman şu şehirlerin halklarını helak etmiştik. Onları helak etmek için de belirli bir zaman belirlemiştik. Hani Musa beraberindeki gence şöyle demişti. Durup dinlenmeyeceğim. Ya iki denizin birleştiği yere kadar varacağım ya da çok uzun süre yürüyeceğim. İki denizin birleştiği yere varınca balıklarını orada unutmuşlardı. Balık da denizde bir yol tutmuş gözden kaybolup gitmişti. İki denizin birleştiği yeri geçip gittiklerinde Musa beraberindeki gence hitaben azığımızı bize getir. Şüphesiz ki bu yolculuğumuz nedeniyle çok yorulduk demişti. Genç, gördün mü bak şu işe, kayaya sığındığımız sırada balığın denize düştüğünü söylemeyi unutmuşum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı demişti. Balık, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, işte aradığımız yer orasıydı demiş, hemen izlerinin üzerine geri dönmüşlerdi. Derken kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz, ve ona tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul bulmuşlardı. Musa ona, doğruyu bulmak üzere sana öğretilenden bana da öğretmen için sana uyabilir miyim demişti. O bilge melek şu cevabı vermişti. Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredeceksin? Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmeyeceğim demeyince melek, ''Bana uyarsan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma.'' demişti. Yola çıkmışlardı. Sonunda gemiye bindikleri zaman Melek, gemiyi delmişti. Musa, ''Halkını boğmak için mi onu deldin? Şüphesiz ki sen çok çirkin, tehlikeli bir iş yaptın.'' demişti. Melek, ''Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin.'' dememiş miydim? deyince, Musa, ''Unuttuğum şeyden dolayı beni sorumlu tutma.'' Bu işimden dolayı beni ağır bir şekilde kınama demişti. Yeniden yola koyulmuşlardı. Sonunda bir erkek çocuğa rastladıklarında melek onu hemen öldürmüştü. Musa şöyle demişti. Tertemiz, suçsuz bir canı bir can karşılığı olmaksızın öldürdün öyle mi? Şüphesiz ki sen fena bir şey yaptın. Melek, ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin dememiş miydim deyince Musa, Bundan sonra sana herhangi bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Elbette benim tarafımdan ileri sürülebilecek mazeretin sonuna ulaştın demişti. Yine yola çıkmışlardı. Sonunda bir şehir halkına ulaşıp onlardan yiyecek istemişlerdi. Ancak şehir halkı onları misafir etmekten kaçınmıştı. Orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaşmışlardı. Melek hemen onu doğrultmuş, tamir etmişti. Musa, ''Dileseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın.'' demişti. Bunun üzerine Melek, ''İşte bu durum benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin açıklamasını bildireceğim.'' demişti. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kişilerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiye el koymakta olan bir hükümdar vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ana babası mümin kişilerdi onları azdırıp inkara sürüklemesini uygun görmemiştik. Böylece Rablerinin onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini vermesini istemiştik. Duvara gelince o da şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da iyi biriydi. Rabbin onların yetişkinlik çağına ulaşıp da kendi katından bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bütün bunları kendiliğinden yapmadım. İşte bu anlattıklarım senin sabredemediğin şeylerin yorumudur. Sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki size ondan bir hatıra okuyup aktaracağım. Şüphesiz ki biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kılmıştık. Ona her şey için bir sebep vermiştik. O da batıya doğru bir yol tutup gitmişti. Sonunda güneşin battığı yere varınca onu kara balçık bir su kaynağında batar bulmuş, onun yanında orada bir toplumla karşılaşmıştı. Bunun üzerine ey Zülkarneyn ya onları cezalandırırsın ya da haklarında güzel davranma yolunu seçersin demiştik. Allah devamla şöyle demişti. Haksızlık edeni cezalandıracağız, sonra da Rabbine döndürülecek, Allah da ona korkunç bir azap uygulayacaktır. İman edip iyi işler yapan kişiye gelince onun için de en güzel karşılık vardır. Buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra doğuya doğru bir yol tutmuştu. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir toplum üzerine doğar buldu ki onlar için onun ardında yani güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Sonunda farklı bir yol tutmuştu. Nihayet iki set yani iki dağ arasına ulaştığında onların önünde neredeyse hiçbir sözü anlayamayan bir toplum bulmuştu. O toplum şöyle demişti. Ey Zülkarneyn! Şüphesiz ki yecüc ve mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim olur mu? Zülkarneyn şöyle demişti. Rabbimin beni içinde bulundurduğu kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da Sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım Bana demir kütleleri getirin Sonunda dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince Üfleyin, körükleyin demişti Onu kor haline sokunca da Getirin bana Üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim demişti Artık yecüc ve mecüc O seddi ne aşabilmişti Ne de onu delebilmişlerdi Zülkarneyn Bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince O bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir demişti. O gün yani kıyamet günü biz onları birbirine karışmış bir halde bırakmışızdır. Surada üflenecek. Böylece onları tamamen bir araya getireceğiz. Gözleri beni anmaya kapalı olmuş ve gerçeği duymaya da dayanamayan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz. Kafir olanlar benim peşim sıra kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. De ki yaptıkları işler bakımından en çok kaybedenleri size bildirelim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kişilerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden işleri boşa giden kişilerdir ki, onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü, hiçbir terazi tutmayacağız. İşte inkar ettikleri için, ayrıca ayetlerimle ve elçilerimle alay ettikleri için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi işler yapanlara gelince onlar için makam olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi işler yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.